hızların izinde Amma sahabi Abdullah İbn Ümmü Mektum radıyallahu ahu Tek başına çıktığı yolda Mekke'nin tüm liderlerini, kodamanlarını karşısına almıştı. Her sıkıntıya, güçlüye ve eziyete göz gelmişti. Hakaretler, saldırılar, boykotlar ve daha nice zulüm ve haksızlık. Yılmadan, pes etmeden devam etti insanları Allah'ın dinine davet etmeye. Çünkü onlar hakikati bilmiyorlardı. Gözleri vardı görmüyor, kulakları vardı duymuyor, kalpleri vardı anlamıyorlardı. Onları ikna edip, hidayete erdirinceye kadar mücadelesine devam edecekti. Durmadan, dinlenmeden Mekke'deki her kapıyı çaldı. Tanıdığı, bildiği, gördüğü herkese anlattı. Dilleri kuruyuncaya kadar, takati yetinceye kadar anlattı. Anlattı, anlatmaya devam etti. Zira rahmet peygamberinin şefkatli kalbi, yeryüzünde hiç kimsenin ilahi azaba düçar olmasını istemiyordu. O kadar çalıştı ve kendini davasına adadı ki, sonunda Rabbi vahiy ile sordu Habibine, ''Onlar iman etmeyecek diye kendini helak mı edeceksin?'' O zaman anladı ki Yüce Nebi, hidayet ancak Rabbinin elindeydi. Onun dilemesi ve istemesiyle mümkün olacaktı. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber, tebliğine devam etti. Kureyşli müşrikler, onu vazgeçirmek için her yolu deniyorlardı. Allah Resulüne yaptıkları eziyetlerin, saldırıların, Resulullah'ı yolundan döndürmediğini görünce, Hz. Peygamber'e Mekke'nin liderliğini teklif ettiler. Ama bilmiyorlardı ki o liderlik veya servet peşinde değildi. O Rabbinin emrindeydi. Onların tekliflerine sadece gülüp geçiyordu. Kureyş ne sanıyor? Allah'a yemin ederim ki tek başıma kalsam da bu dini yayacağım ya da bu uğurda öleceğim. Kureyş onu davasından vazgeçiremeyeceğini anladığında bu sefer onu öldürmeyi denedi. Her şey mükemmel planlandı ve sahneye konuldu. Ancak hesaba katmadıkları bir gerçek vardı. Rabbi peygamberini onların tuzaklarından koruyacaktı. Hepsinin gözlerinin önünde Habibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi aldı ve onların tuzaklarından kurtardı. Daha nice sıkıntılarla geçen yıllardan sonra Resulullah Çare'yi çok sevdiği yuvası Mekke'den hicret etmekte buldu. Yurdunu, yuvasını bıraktı. Kendisine kucak açan Medine'ye hicret etti. Davasına adanmış bir ömür, ödenmiş bedeller ve bu uğurda çekilen çileler. Hiçbiri onun için mühim değildi. Tek gayesi vardı vasifesine hakkıyla yapmanın huzuruyla Rabbinin katına gitmek. Abdullah İbni Ümmü Mektum, adeti olduğu üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitmek için hazırlandı. İslam'a ilk gönül veren bahtiyarlardan biriydi. Ama olmasına rağmen efendimizin hiçbir sohbetini kaçırmaz, ilen her ayeti de hemen hıfsını alırdı. Onun için en büyük mutluluk, Resul-i Ekrem'in sohbetini dinlemek, onun feyzinden nasipdar olmaktı. Ona büyük bir muhabbetle bağlıydı. İslam'a ilk girdiği yıllarda o da pek çok sıkıntıya ve eziyete maruz kalmıştı. Dayanılmaz zulümlere, Allah ve Resulüne duyduğu sonsuz sevgi sayesinde katlanabilmişti. Onların zulümleri, onun imanını daha da kuvvetlendirmiş ve dinine samimiyet ve sevgiyle bağlanmıştı. Gözleri olup da görmeyen müşriklerin aksine o, gönül gözüyle görüyordu. Saf ve tertemiz kalbi, hakka ve hakikate meftun olmuştu. Heyecanla Efendimizin yanına girdi. Bugün Allah-u Teala acaba hangi ayetleri inzal buyurmuş? Hangi hakikatleri Resulünün kalbine indirmişti? Allah Resulüne olan sevgisinin yanı sıra ilme karşı da büyük bir iştiyak duyuyordu. Her an Efendimizin yanında, dizinin dibinde olmak, onun ilim deryasından faydalanmak arzusundaydı. İbni Ümmü Mektum ilme aşıktı. Kur'an'ı çok güzel okur ve başkalarına da öğretirdi. Medine'ye ilk hicret edenler arasındaydı. Mus'ab bin Ümeyr'le birlikte Medine halkına İslam'ı öğretmişti. Bilal-i Habeşi ve Ebu Mahzure ile beraber Efendimizin üçüncü müessiliydi. Resul-i Ekrem'in yanına girdiğinde önce sesini duydu. İçi aydınlandı. Efendiler efendisi oradaydı. Her gün gelmesine, her gün yanında olmasına rağmen onun sesini her duyduğunda ilk defa duyuyor gibi sevinç doluyordu içi. Dünya üzerinde ondan daha değerli, ondan daha sevgili yoktu çünkü. Usulca sokuldu Resulullah'ın yanına. Heyecan içerisinde Ya Resulallah bana Kur'an okut. ''Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğret.'' dedi. Ama bir karşılık vermedi Hazreti Peygamber. Başka kimseler de vardı mecliste. Onlara bir şeyler anlatıyordu Allah Resulü. Bir süre bekledi Abdullah. Tekrar seslendi Resulullah'a. ''Ya Rasulallah. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' Ancak sesini duyan olmamıştı. Ümmü Mektum, Sesini duyurmak maksadıyla bu sefer daha yüksek sesle seslendi Hazreti Peygamber'e. ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' Yine karşılık alamadı İbni Ümmü Mektum. Orada kimler vardı, ne olmuştu, niçin ona cevap vermemişti Allah Resulü? Hiçbir anlam verememişti. Kalbi acıyla burkuldu. Acaba bilmeden Hazreti Peygamber'i kırmış ya da üzmüş müydü? Onun niyeti sadece Allah'ın ayetlerini öğrenmekti. Abdullah İbni Ümmü Mektum ne olduğunu bilmiyordu ama üzüntü içerisinde yerinden doğruldu ve oradan ayrıldı. Üzülmüş, kırılmış, incinmişti. Hazreti Peygamber ona cevap vermemiş, sesini duymamıştı. Göklerden gelen haberle sarsıldı Allah Resulü. O güne kadar Rabbinden gelen en ağır ve en acı sözlerdi. O günden sonra da daha ağırına elçilik yapmadı Hazreti Cebrail. Kalbi kırılan bir kulun ahından arşı ala titremiş Değil mi müminin kalbi Kâbe'den daha değerliydi? Onu kırmak Kâbe'yi yıkmaktan daha fenaydı. Yüce Rabbi bu yüzden uyarmıştı onu. Peygamber yüzünü ekşitti ve geri döndü. Aman'ın kendisine gelmesinden ötürü. Belki o temizlenecek. Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysaki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen ve Allah'tan korkarak gelenle sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Dileyen ondan, Kur'an'dan öğüt alır. O değerli sayfalardır. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sayfelerde, katiplerin ellerindedir. Değerli ve güvenilir katipleri. Abdullah İbni Ümmü Mektum, Resulullah'ın yanına geldiğinde o, Utbe bin Şeybe, Ümeyye bin Halef ve Ebu Cehil gibi Kureyş'in ileri gelenleriyle belki içlerinden birkaçı imana gelir de İslam'ın gücü artar, onlara bakarak birçok insanda Müslüman olur düşüncesiyle Allah Resulü onlara İslam'ı anlatıyordu. Bu esnada İbni Ümmü Mektum meclise gelerek Peygamberimize hitaben ''Ya Resulallah bana Kur'an okut, Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğret'' demişti. Peygamberimiz onların üzerinde fazla durduğundan İbni Ümmü Mektum'la ilgilenemedi. İbni Ümmü Mektum, peygamberimizden cevap alamayınca arzusunu birkaç defa daha tekrarladı. Peygamberimiz tekrar döndü. Sözünün kesilmesini istemedi. Onlarla konuşmaya devam etti. İbni Ümmü Mektum'u cevapsız bıraktı. Fakat çok sürmedi. Tam sözünü bitirip kalkacağı sırada ilahi ikaz geldi. Çok büyük sözlerdi bunlar. Yüce Allah, rasul'ünü uyarıyordu. Ama bir müminin kalbi kırılmış, gönlü mahzun olmuştu. Arşı ala titremişti bu sözlerin ağırlığından. O ki Allah Teala'nın Habibi, Resulü, Nebisiydi. Kendisine geleni çevirmek, yüzünü dönmekle Rabbi tarafından uyarılmıştı. Hiç gocunmadı Resul-i Ekrem. Çağırdı İbni Ümmü Mektuhu, gönlünü aldı. Değil unutmak bu hadiseyi, namazda okudu ikaz ayetlerini. Daha da yüceldi ashabının indinde ümmetinin gözünde. O günden sonra sevgili peygamberimiz İbni Ümmü Mektum'a ziyadesiyle iltifat ve ikramlarda bulundu. Kendisini ne zaman ziyaret etse hırkasını serdi, halini hatırını sordu ve aileden biri gibi muamele etti. Sefere gittiğinde Medine'de kendisinin vekili olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bıraktı. Tam 13 defa Efendimizin yerine vekalet etti Abdullah İbni Ümmü Mektum radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mescid-i Nebevi'nin müezzinliği gibi asil bir vazifeye getirdi. Her ne zaman Abdullah İbni Ümmü mektuğumu görse kendisine yapılan ilahi ikazı hatırladı ve şöyle seslendi. Ey Rabbimin beni ikazına sebep olan kardeşim merhaba. Mütevazı, alçak gönüllü ve rahmet muhabbet menda olan Resulullah'tan ashabı kiram çok şey öğrendi. Onlar Hazreti Peygamberden aldıkları ışığı yansıtan birer yıldızdılar. Salatu Selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ve onun aziz ailesine ve ona tabi olan her biri birer yıldız olan Sahabe kiramın üzerine olsun. Yıldızların İzinde